Bismillahirrahmanirrahim. Evet. 2094 ne olur rivayet Ebu Hureyre'den. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam İliya'ya yürütüldüğü gece yani İsra gecesinde bir bardak şarapla bir bardak süt getirildi. O da onlara baktı sonra sütü aldı. Bunun üzerine Cibril seni fıtrata götüren Allah'a hamdolsun şayet şarabı alsaydın ümmetin azabı duyurdu. 2095 NS'ten Ebu Talha'nın evinde misafir topluluğuna içki dağıtmaktaydım. O sırada şarabın haram kılındığı hükmü indi. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselan bir tellala emretti. O da bu hükmü yüksek sesle duyuruyordu. O zaman Ebu Talha dışarı çık da bak nedir bu dedi. Ben de çıkıp baktım ve gelip bu bir tellal. Haberiniz olsun ki şarap haram kılınmıştır dedi. Ebu Talha da hemen bana git o şarapları dök dedi. Bunun üzerine Medine sokaklarından şarap aktı. O gün onların şarabı Fadih şaraptı. Sonra topluluktan birisi, bazı insanlar bu şarap karınlarında olduğu halde öldürülmüşlerdi. Onların durumu nasıl olacak dedi. Bunun üzerine Allah Subhanahu ve Teala May'da, 93. ayeti indirdi. 2096 İbn Ömer'den: Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, kim bu dünyada şarap içer, sonra ondan tövbe etmez ve o halde ölürse ahirette ondan yoksun bırakılıp kendisine ahiret şarabı içirilmez. 2097 Deylem'den: Taif'te kendisine ait Elvehit isimli bir bahçede. Abdullah bin Amr i̇bn As'ın huzuruna girdim ve bir de gördüm ki o Kureyşli bir gençle el ele. Bu genç şarap içmekle itham edilirdi. Bunun üzerine ben Abdullah'a şöyle dedim. Bana senden ulaştı ki sen bazı kötü alışkanlıklar hakkında aleyhissalatü vesselam'dan rivayet ediyormuşsun ki o şöyle buyurmuş. Kim bir içim şarap içerse onun kırk sabah hiçbir namazı kabul olunmaz. O genç şarabın anıldığını işitince elini Abdullah'ın elinden çekti, sonra da dönüp gitti. O zaman Abdullah, Allah'ım ben hiç kimseye söylemediğim şeyi iftirayla bana nispet edilmesini helal etmiyorum. Çünkü ben Allah'ın Resulü'nü kim bir şarap içerse onun kırk sabah hiçbir namazı kabul olunmaz. Sonra tövbe edip içmeyi bırakırsa Allah tövbesini kabul eder buyurdu. 2098 Rübeyr bin, Rübeyr'den, o da Cabir'den Allah Resulü ve Vesselam kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa üzerinde şarap içilen bir sofraya oturmasın. 2099 Abdullah bin Amr'dan Allah Resulü ve Vesselam ne zina çocuğu, ne yaptığı iyiliği başa kakan veya akraba ile alak alakayı kesen kimse ne ana babaya itaatsizlik eden kimse ne de şarap tutkunu olan kimse cennete giremeyecektir. 2100 no'lu rivayet yine aynı. 2101 Vail'den, o da babasından, Süveyt bin Tarık aleyhissalatü vesselama şarap yapmanın hükmünü sordu. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam onu şarabı yapmaktan menetti. O şarap gerçekten ilaçtır deyince bunun üzerine aleyhissalatü vesselam o kesinlikle ilaç değil. Aksine o hastalık sebebidir buyurdu. 2102 Ebu Hüreynâ'dan Ali sallallahu aleyhi ve sellem şarap şu iki ağacın yani hurma ve üzüm ağaçlarının meyvelerinden olur dedi. 2103 Ayşe annemizden Ali sallallahu aleyhi ve sellem bal şarabının hükmü sorulduğunda sarhoşluk eden her içki haramdır buyurdu. 2104 yine aynı. 2105 yine aynı. 2106 Ayşe annemizden ve Vesselam'ı muhakkak ki onun yani İslam'ın hükümlerinin ilk te tersine çevrilmesi kabın yani şarabın hükmünün tersine çevrilmesi şeklinde olacaktır. Bunun üzerine ya Resulullah Allah onun hakkında açıklamış olduğu şeyleri açıklamış iken bu nasıl olur denildiğinde Aleyhisselatü Vesselam onu başka bir isimle adlandıracaklar sonra da onu helal sayacaklar buyurdu. Aynen günümüzde olduğu gibi. Yok sarhoşluk yapar, yok sarhoşsuz, yok alkollü bira, yok alkolsüz bira. 2107 Ebu Ubeyde i̇bn Cerrah'tan. Dininizin öncesi peygamberlik ve rahmettir. Sonra hükümdarlık ve rahmet. Sonra toprak renk, renkli hükümdarlık. Daha sonra ise zamanında şarap ve ipeğin helal sayılacağı hükümdarlık ve zorbalık olacaktır. 2108 Mugire İbn-i Mugire bin Şube'den o da babasından Aleyhisselatü Vesselam kim şarap satarsa domuzları da parça parça edip satsın buyurdu. 2109 İbn-i Abbas'tan Aleyhisselatü Vesselam Ali sallallahu alaihi Sakif veya Devs kabilesinden bir arkadaşı vardı. Bu arkadaşı Mekke'de fetih yılında kendisine hediye edeceği bir kıl bile Ali sallallahu alaihi rastladı. O zaman Ali sallallahu "Ey filan, yüce Allah'ın onu haram kıldığını bilmiyor musun?" dedi. Bunun üzerine adam hizmetine dönüp "Git de onu sat" dedi. Bu sefer Ali sallallahu ona ne emrettiğini ey filan dedi. O da "Ona onu satmasını emrettim" dedi. Ali sallallahu da şüphe yok ki içilmesi haram kılınan şeyin satımı da haram kılınmıştır dedi 2110 İbn Abbas'tan bir gün Hz Ömer'e Semura'nın şeraf sattığı haber ulaştı o da şöyle dedi Allah Semura'nın canını alsın o bilmiyorum ki aleyhissalatü vesselam Allah Yahudilere lanet etsin onlara hayvanların iç yağları haram kılınmıştı da onlar onları eritip satmışlardı 2111 Ebu Hüreyre'den Aleyhisselatü Vesselam içki içen sarhoş olduğu zaman onu dövün. Sonra ikinci defa sarhoş olduğu zaman yine dövün. Sonra üçüncü defa sarhoş olduğunda yine dövün. Sonra tekrar sarhoş olduğu zaman onun boynunu vurun buyurdu. Hadi bakalım bir daha iç içine de görelim. 2112 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam zina eden kimse Zina ettiğinde mümin olarak zina etmez. Hırsızlık yapan kimse hırsızlık yaptığında mümin olarak hırsızlık yapmaz. Şarap içen kimse de onu içtiğinde mümin olarak içmez. 2113 Cabir'den ve Vesselam tulumlarda şıra nebiz yapılırdı. Eğer bir tulum bulunamazsa ona taş çömleklerden bir kaba şıra yapılırdı. 2114 Abdullah İbnül Deylemi'den o da babasından Aleyhisselatü Vesselam'a bir adam Ya Resulullah Doğrusu biz bildiğin yerden çıkıp geldik Ve bildiğin kimselerin arasındaydık Şimdi bizim yardımcımız Dostumuz kim Aleyhisselatü Vesselam Allah ve Resulü buyurdu Deylemi ve arkadaşları daha sonra Dediler ki Ya Resulullah gerçekten bizler Üzüm ve şarap sahipleriyiz Şüphe yok ki Allah da şarabı haram kıldı O halde üzümleri ne yapalım Aleyhissalatü Vesselam onları kuru üzüm yapın dedi. Onlar peki kuru üzümü ne yapalım? Aleyhissalatü Vesselam eski kırbalarda suyu koyun onu sabah yemeğinizde suya koyun. Akşam yemeğinizde şerbetini için. Akşam yemeğinde suya koyun sabah yemeğinde şerbetini için. Ancak onu eski kırbalarda suya koyun küplerde suya koymayın. Çünkü onun yani eski kırbalarda suya konulan kuru üzümün üzerinde bir gün bir gece veya iki gün iki gece dolayısıyla... İki tam gün geçerse o şarap olmasından önce sirke olur ve yine de kullanılabilir. 2105 Said Bin Cübeyr'den İbn Ömer'e toprak testilerinin içinde yapılan şırayı sordum da o bunu aleyhissalatü vesselam haram kılmıştır cevabını verdi. 2116 Enes'den aleyhissalatü vesselam kuru kabak ve ziflenmiş testi içinde şira yapmayın buyurdu. 2117 Ebu Hakem'den İbn Abbas'a toprak testileri içinde yapılan şırayı sordum. O Ali selat ve selam toprak testilerle kuru kabak içinde şıra yapmaktan men etti diye cevap verdi. 2018 Pudail bin Zeyd er Rekashi'den Abdullah bin Mugafel'e gelip bana bize haram olan içecekleri söyle dedim. O da şarap cevabını verdi. O Kur'an'da var dedi. O zaman Abdullah sana sadece Muhammed Aleyhisselat ve selamın diyerek Resul'luk imanını zikretti. Buyurduğunu işittiğim şeyleri anlatıyorum. O kuru kabak, yeşil toprak testi ve ağaçtan oyulmuş kap içinde şıra yapılmasını yasakladı. Buyurdu. 2119 Ebu Katade'den, o da babasından Aleyhisselatü Vesselam renklenek, renklenen koru kurma ile olmuş taze hurmanın şıralarını birlikte yapmayın. Kuru üzüm ile Kuru hurmanın şıralarını da birlikte yapmayın. Bunların her birinin şırasını tek başına ayrı ayrı yapın buyurdu. 2120 Alkame bin Vahiy'den o da babasından Aleyhisselatü Vesselam Üzüme kerim demeyin, inep veya hable deyin buyurdu. 2121 ne olur rivayet Enes'ten Ebu Talhan himayesinde bazı yetimler vardı. O da onlar için şarap satın almıştı. Derken şarabın haram kılındığı hükmenince o Aleyhisselatü Vesselam gelip bunu ona bildirmiş ve onu sirke yapayım mı demiş. Aleyhisselatü Vesselam hayır buyurdu. Bunun üzerine o da bunları döktü. 2122 Enes'ten o bir gün Aleyhisselatü Vesselam'ın solunda Ebu Bekir sağında köylü bir adam var iken süt içtiğini gördü. O zaman Aleyhisselatü Vesselam sütün artanını köylüye verip iç. Sonra artanı sırasıyla sağdakine ver buyurdu. 2123 İbn-i Abbas'dan ve Vesselam kurbanın ağzından içilmesini yasakladı. 2.124 yine aynı. 2.125 yine aynı. 2.126 Sumame'den Enes kaptan bir şey içtiğinde iki veya üç defa nefes alırdı. ve Vesselam da bir kaptan içtiğinde iki veya üç defa nefes alırdı dedi. 2.127 Ebu'l Müsenna'dan. O şöyle dedi. Mervan'ın yanındaydım. Derken Ebu Said geldi ve Mer Mervan'ın sorusu üzerine Aleyhisselatü Vesselam içeceğin içine üflemeyi yasakladı. Bunun üzerine bir adam, Ya Resulullah, doğrusu ben tek nefesten suya kalmam. Bunun için arada içine üfilerek nefes almam lazım dedi. Öyleyse kabı ağzından uzaklaştı. Sonra nefes al dedi. Adam bu sefer gerçekten ben bazen içeceğin içinde çerçöp görüyorum. Bunları uzaklaştırmak için yine suya üfürmem lazım dedi. Ali ﷺ de o içeceği çerçöp gidinceye kadar dök buyurdu. 2128 Ebu Katade'den deden Ali ﷺ biriniz bevlettiğinde erkeklik organını sağ eliyle tutmasın, sağ eliyle istincağa da etmesin ve bir şey içerken kabın içine üfürerek nefes almasın buyurdu. 2129 Cabir bin Abdullah'tan Aleyhisselatü Vesselam'a ensardan bir adama hasta ziyaretine gittiğinde adamın evinin yanında da bir su kanalı akıyordu. Derken Aleyhisselatü Vesselam eğer yanınızda eski kırba içinde gecelemiş su var ondan içelim yoksa bu kanalına su kanalına eğilip ağzımızla içeriz. 2130 Ümmü Süleym'den Aleyhisselatü Vesselam bir defasında ayakta kırbanın ağzından su içti. 2131 İbn Ömer'den Bizler Ali sallallahu ve zamanında ayakta iken içer, yürürken yerdik. 2132 İbn Ömer'den yine aynı. 2133 Enes'ten Ali sallallahu ve selam ayakta içmekten men etti. 2134 Ebû Hüreyre'den Ali sallallahu ve selam ayakta içtiğini gördüğü bir adama kus buyurdu. Adam niçin dedi Ali sallallahu ve selam Kedi ile birlikte içmeyi arzu eder misin? Adam hayır dedi. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam da öyleyse seninle birlikte ondan daha kötü olan yani şeytan içmiştir buyurdu. 2135 Ümmü Seleme'den aleyhissalatü vesselam gümüş bir kap ile içen kimse karnını ancak kurul kurul cehennem ateşi dökmüş olur buyurdu. 2136 Ebu Leyla'dan biz Huzeyfe ile beraber Medayin'e çıkıp gittik. Derken Huzeyfe su istedi. Ve bir ağa ona gümüş bir kabile su getirdi. Huzeyfe de onu anın yüzüne attı. O zaman biz kendi aramızda bir şey söylemeyin. Çünkü biz ona bunun sebebini şimdi sorarsak bunu bize anlatmaz dedi. Bir müddet geçince o biliyor musunuz onu niye attım dedi. Biz de hayır dedik. Bunun üzerine o. Ben gerçekten onu bundan men ettim. Ama o yine vazgeçmedi. Sonra aleyhissalatü vesselam altın ve gümüş kaplarla içmeyi ipek ve ipek karışımı bir kumaş olan dibayi giymeyi yasakladı ve bunlar şu dünyada o kâfirler için ahirette ise sizin içindir buyurdu. 2137 nolu rivayet Cabir'den bana Ebu Humaid rivayet edip dedi ki Ali sallallahu aleyhi ve süt getirmiştim de o bunun üzerine enlemesine bir ağaç parçası koyarak da olsa örtseydin ya buyurdu. 2138 Ebu Hureyre'den Ali sallallahu bize abdest suyunu örtmeyi, tulumun ağzını bağlamayı ve kap kacağı tersine çevirmeyi emretti. 2139 Ebu Musenna el-Cuhayni'den. O şöyle dedi: "Mervan Ebu Said el-Hudriye Ali sallallahu içeceğin içine üfürülmekten mel ederken mi?" dedi. O da evet dedi. 2140 İbn Abbas'tan ve Vesselam içeceğin içini üfürmekten men etti. 2141 Ebu Katade'den ve Vesselam topluluğa içecek dağıtan onların en son içenidir buyurdu.